والذين يؤمنون بما انزل اليك وما <gülüyor> انزل Kur'an-ı Kerim bu ayet gibi çok ayetlerde terkiblerin, kelamların muhtemel bulundukları ihtimallerden vecihlerden bir ihtimalini veya bir vecini bir emare ile tayin etmemekle nazmı kelamı mürsel ve mutlak bırakmıştır. Bu da icazı intac eden, icaza menşe olarak latif bir sırdır. Şöyle ki Belagat mukteza-i hale mutabakattan ibarettir. Kur'an'ın muhatapları muhtelif asırlarda mütefavit tabakalardır. Bu tabakalara müraaten muhabere ve mukalemeyi o asırlara teşmil etmek üzere çok yerlerde tamim için hazf yapıyor, çok yerlerde nazm-ı kelamı mutlak bırakıyor ki ehli belagat ve ulûmu arabiyece güzel görünen vecihler ihtimaller çoğalsın ki her asırda her tabaka Fehimlerine göre hissesini alsın. Bu ayetin makabliyle nazm ve rapt eden münasebet Kur'an-ı Kerim evvelki ayetle tamim yaptıktan sonra bu ayetle tahsis yapmıştır. Evet bu ayet ehli kitaptan iman edenleri tahsisle şereflerini ilan ve imana gelmeyenleri imana teşvik ediyor. Abdullah İbn Selam ele alınarak diğerlerinin Abdullah İbn Selam gibi olmaları için yapılan teşvik gibi ve keza Kur'an-ı Kerim'in bütün ümmetlere ve risalet-i Muhammediyenin bütün milletlere şamil olduklarını tasrih etmek üzere her iki elledine ile muttakîn'in her iki kısmına tahsis edilmiştir. Ve keza yûminûne bil gayb sadefinde bulunan imanın rükünlerini beyan etmek için icmalden sonra tafsile geçmiştir. Çünkü bu ayet kitaplara, kıyamete sarahaten Resul ve melaikeye zımnen delalet eder. kuran ı Azimüşşan burada "Vel müminune bil Kur'an" gibi icazlı ifadeleri terk edip "Velledîne yüminûne bimâ unzile ileyke" ile itnabı ihtiyar etmiştir. Şu itnap bu makamı yüksek nükte ve letaifle tezyin etmek için ihtiyar edilmiştir. 1. Esma-i mevsule ve müphemeden bulunan "elledîne" burada, hükmün medarı ve maksadın esası iman sıfatı olduğuna ve mevsufiyle, sair sıfatları iman sıfatına tabi ve altında görünmez bir durumda olduklarına işarettir. İki, yalnız zamanların birinde sübutu ifade eden mü'minun kelimesine bedel, fiil ile yu'minun tabiri, nuzul ve zuhur teker ettikçe imanın teceddüt ettiğine işarettir. Üç, İphamı ifade eden ma, iman icmaliinin kafi geldiğine ve imanın hadis gibi batıni ve Kur'an gibi zahiri vahiylere şamil olduğuna işarettir. 4. Ünz ile maddesi itibariyle Kur'an'a iman, Kur'an'ın Allah'tan nüzulüne iman demek olduğunu gösteriyor. Kezalik Allah'a iman, Allah'ın vücuduna iman, ahirete iman, ahiretin gelmesine iman demektir. 5- Ünzile, maziye delalet eden heyeti itibariyle, henüz nazil olmayanın nüzulü, nazil olanın nüzulu kadar muhakkak olduğuna işarettir. Mahaza, yü'minundeki istikbal, önzilenin maziliğinden neşet eden noksanı telafi eder. Yani henüz nazil olmayan kısım, ünzilenin şumulu dahilinde değilse de, yü'minunenin şumulu altındadır. Bu tenzil meselesi, Kur'an'ın çok yerlerinde vuku bulmuştur. Bazen mazi istikbale misafir gider, bazen de muzari mazinin memleketine gelir. Bunda çok latif bir belagat vardır. Şöyle ki, bir adam kendisine göre henüz geçmemiş bir şeyi maziye delalet eden bir siga ile işittiği zaman zihni heyecana gelir, ayılır. Anlar ki muhatap yalnız o değildir. Belki arkasında muhtelif mesafelerde pek çok ayrı ayrı tayfeler, saflar bulunmakla kendisine tevcih edilen hitapları, nidaları, ilahi hitabeleri arkasında bulunan bütün o taifeler işitir gibi zihnine gelir. Aleyke'ye bedel, ileykenin zikri Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın teklif edilen risalet vazifesini cüzi ihtiyarisiyle haml ve kabul etmiş olduğuna ve bu hizmet Cibril tarafından görüldüğünden Resul Ekrem'in Aleyhissalatu vesselam daha yüksek olduğuna işarettir. Çünkü Alada da ihtiyar olmadığı gibi vasıtayı nüzulün daha yüksek olduğuna delalet eder İleyke'deki zamirin ismi zahire tercih sebebi Kur'an ve Kur'an'a ait hususat hususunda Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam yalnız muhatap olup kelam Allah'ın kelamı olduğuna işarettir bu kelamın icaz derecesi şu zikredilen letaiften anlaşıldı vema unzile min kablik bu gibi sıfatlarda bir teşvik vardır ve o teşvikten samileri imtisale sevk eden emirler ve nehiyler doğuyor. Bu cümlenin makabliyle nazmına dair dört letaif vardır. 1. Bu cümlenin makabline atfı medlülün delile olan bir atfıdır. Şöyle ki: Ey insanlar! Kur'an'a iman ettiğiniz gibi kütüb-i sabıkaya da iman ediniz. Çünkü Kur'an onların sıdkına delil ve şahittir. 2. Yahut o atf delilin medlule olan atfıdır. Şöyle ki: Ey ehli kitap! Geçmiş olan enbiya ve kitaplara iman ettiğiniz gibi Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam ile Kur'an'a da iman ediniz. Zira onlar Hz. Muhammed'in Aleyhissalatu vesselam gelmesini tefşir ettikleri gibi onların ve kitaplarının sıdkına olan deliller hakikatiyle ruhiyle Kur'an'da ve Hazreti Muhammed'de aleyhisselatu vesselam bulunmuştur. Öyleyse Kur'an Allah'ın kelamı ve Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam da resulü olduğunu tariki ula ile kabul ediniz ve etmelisiniz. 3. Zaman-ı saadette Kur'an'dan neş'et eden İslamiyet sanki bir şeceredir. Kökü zaman-ı saadette sabit olmakla, damarları o zamanın âb-ı hayat menbaalarından kuvvet ve hayat alarak her tarafa intişar ettikleri gibi dal ve budakları da istikbal semasına kadar uzanarak alemi beşere maddi ve manevi semereleri yetiştiriyor. Evet İslamiyet mazi ile istikbali kanatları altına almış, gölgelendirerek israhatı umumiyeyi temin ediyor. 4. Kur'an-ı Kerim o cümlede ehli kitabı imana teşvik etmekle onlara bir ünsiyet, bir suhulet gösteriyor. Şöyle ki: Ey ehli kitap İslamiyeti kabul etmekte size bir meşakkat yoktur. Size ağır gelmesin. Zira size bütün bütün dininizi terk etmenizi emretmiyor. Ancak itikadatınızı ikmal ve yanınızda bulunan esasat-ı diniye üzerine bina ediniz diye teklifte bulunuyor. Zira Kur'an bütün kütüb-ü salifenin güzelliklerini ve eski şeriatlarının kavaiid-i esasiyelerini cem etmiş olduğundan Usulde muadil ve mükemildir, yani tadil ve tekmil edicidir. Yalnız zaman ve mekanın tagayür etmesi tesiriyle tahavül ve tebedül’e maruz olan füruat kısmında müessistir. Bunda akli ve mantıki olmayan bir cihet yoktur. Evet, mevsimi erbağa giyecek, yiyecek ve ilaçların tebedülüne lüzum ve ihtiyaç hasıl olduğu gibi bir şahsın yaşayış devrelerinde, talim ve terbiye keyfiyeti tebeddül eder. Kezalik, hikmet ve maslahatın iktizası üzerine, ömrü beşerin mertebelerine göre, ahkâm-ı fer'iyede tebeddül vardır. Çünkü fer'î hükümlerden biri, bir zamanda maslahat iken, diğer bir zamana göre mazarrat olur. Veya bir ilaç, bir şahsa deva iken, şahsı ı ahireda olur. Bu sırdandır ki, Kur'an, feri hükümlerden bir kısmını neshetmiştir. Yani vakitleri bitti, nöbet başka hükümlere geldi diye hükmetmiştir. Min kablike Kur'an'da hiçbir kelime bulunmuyor ki, mevkiiyle münasebettar olmasın. Veyahut mevkiinin başka bir kelimeye münasebeti daha çok olsun. Evet, Kur'an'ın herhangi bir yerinde bulunan bir kelime, o mevkiin başında bir tac-ı gibi görünür ve aralarındaki münasebetlerden dolayı aralarında geçimsizlik yeri yoktur ez cümle min kabli kelimesine bak bu ayetin her tarafından uçup bu kelimenin başına konan letaif'i gör zira bu ayet nübüvvet hakkındadır nübüvvet meselesinde 5 maksat vardır bu maksatlar 5 nükte ve letaiften inikas etmiştir bu beş letaif min kablikenin sadefindedir maksatlar ise 1 Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam Resuldür. 2. Ekmelur Resuldür. 3. Hatemul Enbiya'dır. 4. Risaleti Âmmedir. 5. Şeriatı sair şeriatların mehasenini cem ile onların nasihidir. Birinci maksadın min kablikeden veci-i inkası meslekleri ve yolları bir olan bir cemaat min kablike kelimesinden imaen fehmi olunur. Binaen Hazreti Muhammedin Aleyhissalatu Vesselam'in min kedeki zamire merci olması o cemaatten mahdur olmasını iktiza eder ve onların meslekleri olan nübüvvetlerine ve kitaplarının sıdkına olan bütün deliller Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın risaletine ve Kur'an'ın Allah'tan nazil olduğuna bir hücceti ka'ide olduğu gibi onların mucizeleri de Hazreti Muhammedin Aleyhissalatu Vesselam davasına bir mucize hükmüne geçer. İkinci maksadın veci-i Üç kaideden tezahür eder. 1. Sultanlar daima halkın, cemaatin, ordunun sonunda çıkarlar. 2. Nev-i beşerde tekemmül vardır. Bu tekemmül kanunu, ikinci mürebbiinin ve ikinci mükemmilin evvelki mürebbilerden daha ekmel olmasını iktiza eder. 3. Alelekser, halefin mehareti selefinden daha ziyadedir. İşte bu üç kaideden Hazreti Muhammedin Aleyhissalatu vesselam ekmeli enbiya olduğu tezahür eder. Üçüncü maksadın veci inikası. Meşhur bir kaidedir ki bir vahid şoalsa teselsül eder, gittikçe gider, bir yerde durmaz. Fakat çoklar ve kesir olanlar ittihad etse kuvvetlenir, istikrar peydâ eder, yerinde kalır, daha değişmez. Demek Muhammed Aleyhissalatu vesselam Hatemül Enbiya'dır. Mefhumu muhalifiyle işmam eder ki ondan sonra peygamber gelmez hatemiyetine hatem ve imza basar.